Herkese Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri bir ekonomik ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Ee, Türkiye'de özellikle ee, neler oluyor? Aha, geçtiğimiz hafta neler oldu? Neler bitti? Eko, ekolojik anlamında ee, çevre olayları bu programda her zaman onu konuşuruz. Ee, ben Serkan Ocak bugün 1 Ekim ama bugün farklı bir şey yapacağız bugün. E, çok güncel olay değil ama hayatımızın her sahnesinde yaşanan, sadece Türkiye'de değil dünyada yaşanan bir e, doğal sorunu diye tanımlıyorum ama konumuza sorarız tam nasıl tanımlamak lazım bu sorunu? Bir çevre sorunu, doğal sorunu, bir insanlık sorunu belki de e, deney hayvanların e, kullanılması, deneylerde, hayvanların deneylerde kullanılması. Bugün bunu konuşacağız, Deneye Hayır Derneği'nden. Yağmur özgür güven var. Aslında telefon attığımızda hem derneğin kurucusu hem de yönetim kurulu başkanı. Ee, önce hatta mı değil mi uzaktan bağlanıyoruz? Yine biraz tedirginim. Ee, Yağmur'un günaydın. Merhabalar günaydın. Tamam. <gülüyor> Pandemi sürecimiz devam ediyor. Hala uzaktayız. Birbirimizi göremiyoruz. Neredeyi görüyoruz? Ne de görüyoruz? Biraz tedirginim. Bazen isliyor. Eğer öyle bir aksaklık olursa şimdiden af ben kısaca bir e, giriş yaptım. Deneye Hayır Derneği, e, hayvanların deneklerde kullanılmasına e, karşı olan bir e, dernek ve bu konuda faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Şimdi Hı -hı. ben yıllardır Radikal Gazetesi'nde çalıştım. E, ekoloji, doğa, hayvan hakları, doğa hakkı bir sürü haberler yaptım. E, bu konuda da böyle çok az... Hatırlıyorum haberler yaptım ama uzun yıllardır yani ben Güya e, bu konularda ilgili bir gazeteciyim ama belki de e, aklınıza sığınarak hani e, uzak kaldığım bir konu e, birçok insanın da uzak kaldığı bir konu ama böyle bir sorun var e, yaşanıyor her gün kimse bir şey yapmıyor e, iki böyle bir dernek kurulmuş ne gibi sorunlar var neler yaşanıyor neler ben şimdi derneğinizin Hı hı. Bunu da konuşalım. Lütfen verin. Derneğinizin internet sitesinde girdim. Biraz araştırma yaptım. Hakikaten inanılmaz rakamlar. Türkiye'nin neredeyse tamamındaki laboratuvarlarda bu, bu tarz e, hayvanların denek olarak kullanılmasına izin verilmiş. Önce şöyle yapalım. Hı hı. Dilerseniz konuyu hiç bilmeyen birisiyiz gibi anlatırsanız lütfen hayvanların hı hı. deneylerde kullanılması nedir? Şunu biliyoruz tabii. Filmlerden falan görüyoruz. hani Kanser tedavisinde fareler, hamsterler Kullanılıyor. Bizim aklımızda sadece belki yani benim aklıma ilk e, ön e, bilgi bu geliyor. E, hayvanların deneyde kullanılması nedir? Biraz onu anlatarak başlayalım Hı -hı. sonra ilerleyelim isterseniz. Buyurun. Tabii olur. Yani konu e, siz de fark etmişsinizdir. Çok kapsamlı, çok teknik ama elimden geldiğince yalın anlatayım. Şimdi hayvan deneyleri e, kısacası insan dışı hayvanların üzerinde yapılan, bilimsel amaçlarla yapılan çalışmalara deniyor. Evet. Ee, hayvan deneyleri denilince aklımıza sadece yeni ilaçlar, aşılar veya işte sizin de dediğiniz gibi kanser gibi hastalıklara çare için tedavi yöntemleri geliyor. Ama deneylerin kapsamı bunlarla sınırlı değil. Ee, kapsamı Hı -hı. çok daha geniş. Kozmetikte, ev temizlik ürünlerinde, e, cep telefonlarımızda, aklınıza gelen her şeyde e, hayvanların gördüğü sistematik işkenceler yatıyor maalese. E, bir de bunun yanında... Hayvan deneyi denince sırf böyle bir ürün testi, bir ilaç bulma, tedavi bulmanın yanı sıra bunun yanında bilime katkısı hayli tartışılır olan, akademik yükselme için yapılan ve çoğu da başka çalışmaların tekrarı olan deneyler var. Ki ülkemizde Hı -hı. bunların sayısı hayli fazla. Hı -hı. Derneğimizin başkan yardımcısı uzman doktor Oğuzcan Kınıkoğlu ile biz 2006-2015 yılları arasında hayvan kullanılarak yapılan Tıpta uzmanlık tezlerini inceledik ve Hı -hı. bu çalışmamız da uluslararası hakemli bir dergide yayınlandı. Hı -hı. Bu çalışma sonucunda gördük ki e, yaklaşık 25 bin hayvanın kullanılıp öldürüldüğü bu akademik yükselme çalışmalarının sadece %34'ü yani 3 çalışmadan sadece bir tanesi yayınlanmış ve yayınlananların da sadece %10'u 10 veya üzeri alıntılamaya sahip. Yani bundan şunu anlıyoruz. Yayın ve alıntı amacı güdülmeyen bu tekrar çalışmalar sadece akademik olarak yükselme hizmeti diyor. İnsanlığa veya bilime değil. Şimdi bu çok hmm. acı bir tablo. Bu verdiğiniz rakam sadece Türkiye'de mi? Evet, Türkiye'deki uzmanlık tezlerini inceledik. Gene ee, Türkiye'den bir rakam vereyim. Gene <gülüyor> başka bir yapılmış araştırmaya göre araştırmalarında hayvan kullanan e, bilim insanlarının, hmm. akademisyenlerinin %54.3'ü hayvan deneylerini güvenilir bulmuyor. Yani tersten gidelim. 100 bilim insanından sadece 45'i hayvan hmm. deneylerini güvenilir buluyor. Ve bunlar deney yapan insanlar. Ya Dünya genelinde de konuşmak gerekirse hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların %96'sı insana uyarlanamıyor. Yani e, siz hayvanda bir e, diyelim ki bir kanser türü için çalışma yapıyorsunuz. E, hmm. Bunun insana uyarlanma aşamasında ee, başarılı olunamıyor ve o yapılan çalışma çöpe gidiyor. Dolayısıyla o hayvanlar aslında boşu boşuna öldürülmüş oluyorlar. Şimdi hal böyleyken hayvan kullanılmayan bilimsel yöntemlere talebin e, az olması, bu yöntemler yerine geleneksel bir bakış açısıyla hala hayvan kullanılması, üzerine epey tartışılması ve değişim gerektiren bir durum diye düşünüyoruz. Ben derneğimizden Şimdi, de bahsedeyim e ona geçmeden önce sayıların girdiniz. Hı hı. Şu sayıları bitirelim. E, 25 bin hayvan sayısı. Bu sadece akademik çalışmamı Yani özel laboratuvarlarda, hastanelerde, e, bir takım e, kamu kurumlarındaki e, akademi çalışmanın dışındaki hayvanların sayısı da var mı bunun içerisinde? O sayıları biliyor musunuz? Hayır yok. Yani toplamda e, kaç hayır, tane yok. hayvan Toplamda şöyle her yıl değişmekle birlikte e, ortalama Türkiye'de her yıl 266 bin hayvan deneylerde kullanılıyor. Ee, bu hayvan hangi hayvanlar derseniz fare, sıçan, kobay, hamster, tavşan, kedi, köpek e, ve balıklar kullanılıyor çoğunlukla. Bunun dışında tabii ki çiftlik hayvanları tabir edilen e, hayvanlar da var. Koyun, keçi gibi, sır gibi ya da tek tırnaklar, at, eşek ve melez soyları da var. Ama toplamda her yıl ortalama ülkemizde hı hı. 266 hı hı. bin hayvan deneylerde kullanılıyor. Ya inanılmaz bir rakam yani kimsenin evet. aklına şu anda bizi dinleyenlerin e, aklında böyle bir rakam e, var mıydı bilmiyorum ama benim kesinlikle yoktu. 260 küsür bin tane hayvanın e, her yıl deneylerde kurban edilmesi gerçekten korkunç. Şimdi şey yapalım, e, evet derneğe girelim, dernek ne zaman kuruldu, derneğin faaliyetleri Hı -hı. nedir, neler yapıyorsunuz, buna müdahil olabiliyor musunuz bu sürece verilen izinlere... Neler yapıyorsunuz? Şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz. Konuşmuştuk önceden beri barınak gönüllerine grubuna dahilmişsiniz ve bir sürü barınak yezmişsiniz. <gülüyor> bu konuda duyarlılığınız var onu biliyorum. Şimdi siz de biliyorsunuz ülkemizde hayvan hakları işte barınaktaki sokaktaki hayvanların korunması için çalışan çok sayıda özveriyle çalışan dernek var. Ama hayvan ile ilgili bu spesifik alanla ilgili çalışan bir örgüt yoktu. Yok. Ve bu çok büyük bir eksiklikti. Ve bu eksikliğin giderilmesi de şarttı. Bu nedenle biz harekete geçtik. Zaten uzun süredir, e, 6-7 yıldır platform olarak çalışmalarımız vardı. E, sürecin gidişatı da bizi dernekleşmeye itti. Ve Eylül 2019'da tüzel kişilik kazanarak Deney Hayır Derneği olduk. Yani henüz çok yeni bir derneğiz. İşte bir yıl, bir ay gibi bir şey oldu. E, evet. Kurucularımız arasında işte sizin de tanıdığınız Burak Özgüner e, vardı. O geçen yıl aramızdan aldı. Onun dışında e, doktorlar, avukatlar var. E, hepimiz yaşam hakkı savunucusuyuz. Bir şekilde e, hayvan hakları, insan hakları e, örgütlerine e, dahil olan, bu tip çalışmalara dahil olan kişileri. E, yani kurulduk. E, aslında beklemediğimiz şekilde de destek aldık diyebilirim. Hani e, özellikle sosyal medyada e, gelen mesajlardan gördüğümüz yani aslında buna bir ihtiyaç varmış. Çünkü insanlar... Hı hı. Bu konuyu kafalarında e, sorguluyorlarmış ama ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını bilmiyorlarmış. Evet, bilmez ee, bir şey, bir evet. değiliz gibi orası. Çünkü yani biliyorsunuz yani bir tek filmlerden izliyorsunuz ama bir habere, evet. bir kamuoyun, kamuoyunu aydınlatıcı herhangi bir e, kurum kuruluş, yazı, i, hiçbir şey yok. O, o dünya nasıl bir dünya? E, hiç farkında değiliz. Evet, genelde şey, e, ben de öyle düşünüyordum. Hani şey oluyor, hayvan deneleri diye bir e, mefhum var. Ama bu e, işte çok uzak yerlerde <gülüyor> yapılan şeyler ve biz bunu görmedik. Aslında şundan da kaynaklanıyor. Şimdi e, bu konu barınaklar, işte kara ve su silklere, yunus parkları, e, hayvanat bahçeleri gibi çok göz önünde olmadığı kapı, kapı, kapalı kapılar arkasında yapıldığı böyle hani kimliklerinizle şifrelerle girdiğiniz laboratuvarlarda yapıldığı için. Tabii ki doğal olarak insanlar bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Yani hayal de edemiyorlar. Ama e, ben bir laboratuvar ziyaretinde bulundum bir amaçla. Bilmiyorum. Ve inanın ki e, içeride yani çok barınak ziyareti yaptım. E, 30-40 tane barınağa gitmişimdir. Yani hepsinde gerçekten hani hüzünün ve acının kokusu varsa orada vardı. Ama laboratuvarlarda gerçekten... Korkunun kokusunu, o hayvanların korkusunun kokusunu alabiliyorsunuz. Gerçekten insanın içi yürüteniyor. Yani bir arkadaşımla bir işte sıçanların bulunduğu odaya girdiğimizde arkadaşım dedi ki Yağmur bakar mısın? İnanamıyorum yavrularını saklıyor bizden. dedi. Yani o olay beni çok etkiledi. Bir tane sıçan yeni doğum yapmış ve bebekleri var aynı kutunun içinde. Böyle şeffaf kutu içindeler Ve bizi görür görmez yavrularını saklamaya çalıştı yani o, o o günkü yaşadığım üzüntüyü e, unutamıyorum hani içimden hep şey geldi ya yani biz bunu nasıl yapabiliyoruz bu canlıların neresiydi ben, orası nasıl bir şey yapılıyordu peki e, orası yani ismini veremeyeceğim bir üniversitenin Hı -hı. deney laboratuvarıydı üniversitede e, Hı -hı. evet e, biz böyle bir görelim diye girdik çünkü bizim başka çalışmalarımız da var laboratuvardaki hayvanları sahiplendirmek üzere e, Hı -hı. ve yani ben gözlerime inanamadım yani gerçekten e, çok tuhaf yerler buralar. Tabii kapalı kapılar arkasında kimse görmüyor. Ama neticede bunlar oluyor. E, yani o hayvanların rızası alınmadan biz onların e, beden bütünlüklerini bozuyoruz. Onlara psikolojik veya fiziksel acı çektiriyoruz. Yani bunları yapıyoruz. Ve bunları yaparken de insanlık için, bilim için yaptığımızı iddia ediyoruz. Ama şimdi hani çok güncel kubit meselesi var mesela. Yani, e, şu anda devam eden ben takip ediyorum. 160'ın üzerinde çalışma var dünyada. Ve hiçbirisi çok çok böyle umutlu değil. ışık konusuna tedavi konusunda. Hmm. Çünkü neticede bizden fizyolojik ve biyolojik olarak e, hayli farklı türler üstünde kendimiz için bir tedavi bulmaya çalışıyoruz. Yani bu e, mantığında da aldığı bir şey değil. Zaten buna bilim insanları da e, karşı çıkıyor. Yani karşı bilim insanları da var. Demin verdiğim rakamlar da bunu gösteriyor. Yani hmm. bunun artık alternatif yöntemlere dönüp ee, gerçekten 21. yüzyıla e, yaraşır yöntemlerle ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben. Şimdi ona, ona, ona gireceğim. Dün konuştuğumuzda biraz bahsetmiştiniz. Yavaş yavaş o konuya da girmek istiyorum. Çünkü hala kafaların ben karışık olduğunu... Ya benim kafam netleşmiyor. Bazı şeyleri netleştirmek lazım. Lütfen yardım olun. Ya haklısınız. Çok karışık ee, konu. E, radyosunda yeni açanlar için hatırlatın bana. Kiminle konuşuyoruz? Ee, Yağmur Özgür e, güvenle konuşuruz. Deneye Hayır Derneği'nin kurucularından Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Hanım e, şimdi hep şunu gördük ya filmlerden falan yani salgında da e, salgın filmlerinde de var yani hmm. e, insanlığın bir takım sıkıntılarına işte kanser tedavilerine otizm tedavisi var mı yok mu e, işte salgınla ilgili tedavilerde o hayvanlar farelerin üzerinde deniyorlar e, o doz fazlaysa azsa eksikse ee, hayvan ölebiliyor. Bunu görüyoruz. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman yani insan öleceğine fare ölsün gibi geliyor insana. Durum böyle mi gerçekten yoksa başka şey var mı? Hakikaten yani kanser tedavisine çözüm için geliştirilen bir takım ilaçlar hayvana değil de bazı teknolojik şeylere kullanılma gibi bir yöntem var mıdır? Varsa neden kullanılmaz? Var. Hayvan kullanılmayan bilimsel alternatif yöntemler var. Ee, işte bilgisayar modellemeleri, klinik araştırmalar, çip organlar, mikroorganizmeler üzerinde çalışmalar, mikrodos çalışmaları, ileri matematik, e, işte görüntüleme teknikleri MR gibi vesaire, hı hı. iki ve üç boyutlu hücre kültürleri, işte nüfus epidemiyolojik çalışmalar, yani bunlar var. Ama bunlar e, her alanda e, şu an değil, değil. Çünkü alternatifler, tüm dünya konuştuk de minik minik uygulamaya başlandı. Ee, o yüzden her alanda mesela farmakoloji alanında kullanılamıyor. Yani bir ilaç geliştirirken Hı -hı. E, o ilacın önce hayvanlarda denenme zorunluluğu var. Yani bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir zorunluluk. Sonra klinik çalışmalar denilen şimdi covid sürecinden de belki e, herkes birazcık bu terimleri duyuyordur. Klinik araştırma deyince o insanlar üzerine testi. Hı -hı. Sonra onun e, bir sonraki adımında tekrar en son hayvanlar üzerine test edilip o ilaç pi piyasaya sürülmek için işte bu evvelerden geçiyor. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Zaten mesela farelerde kanser e, işte 80'lerde 90'larda zaten tedavi edildi. Fakat sorun şuradaki e, insanlardaki kanseri tedavi edemedik. Yani e, farelerde kanserin zaten çözümü çoktan bulundu. Ama onu insana uyarlayamıyoruz. Yani uyarlamada sorun yaşıyoruz. Demek ki bu bakış açısı ve hayvan kullanımı da bir problem var. Yani bu, bu yöntem sorunlu Dolayısıyla teknolojiden yararlanmamız gerekiyor artık. Ve e, emek e, ve fonları ve zamanı e, hayvan çalışmaları yerine bu bilimsel yeni alternatif yöntemleri daha fazla geliştirmeye harcamamız gerekiyor. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim. E, kozmetik Hayır. ürünler için e, belki biliyorsunuzdur e, piyasaya sürülen Kozmetik ürün ve içeriklerinin hayvanlar üzerinde test edilmesi Avrupa Birliği'nde yasaklandı yıllar önce. Ve ülkemizde de yasak 4-5 yıldır. Hı hı. Ve bu bunun yasak olmasını sağlayan şey de zaten bu alternatif yöntemlerden bir tanesi. 2 ve 3 boyutlu hücre kültürleri. Hı. Yani bu alternatif yöntemlerden bir tanesi bizim bugün ülkemizde piyasaya sürülen e, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmemesini sağlayabiliyor. Demek ki bu yöntemler güvenilir, geçerli, yasal metinlerimizde de yer alan e, gayet olumlu yöntemler. Bunlar hmm. neden fazlalaştırılması? Ama bu, buna e, kanalize olmamız gerekiyor. Hayvanla uğraşmak yerine. Belki de onun zamanı çoktan gelmiş geçmiştir ama işte bilim dünyası birazcık tutucu, gelenekçi yaklaşıyor bu konuya. E, ama bizim umudumuz var. Yani e, özellikle daha e, genç yaşlı, e, genç e, bilim insanlarından umudumuz var. Peki e, ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Yani bunun önüne geçebilmek için, hayvanların deneylerde hı. kullanılmasının önüne geçebilmek için e, sahada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hı hı. E, arka planda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Arka plan derken yani bu tarz şeylerde işte kamuyla. Ee, Yasa koyucularla da bir takım diyaloglar gerekiyor. Ee, Ankara'ya gidip geliyor musunuz? Bir takım baskılar oluşuyor. <gülüyor> evet. Neler evet. yapıyorsunuz? Şimdi, yani bizim nihai hedefimiz tabii ki hayvan kullanılan tüm çalışmaların sona ererek alternatif yöntemlere geçilmesi. Ama bugün hemen Hı -hı. bunun bugün hemen yarın ya da haftaya önümüzdeki ay önümüzdeki yıl olmayacağını tabii ki biliyoruz. Bu uzun vadeli hedefimiz. Ee, dolayısıyla bu değişim dönüşüm ve geçiş sürecinde. E, uygulanabilir bir takım projeler e, başlattık. Bunlar bir tanesi Latte, e, Hı -hı. yani açılımı laboratuvardaki tüm türler evlere projemiz var. Bu proje kapsamında ülkemizdeki 135 deney laboratuvarında deneylerde Hı -hı. kullanılmış ve yaşamına sağlıklı şekilde devam eden veya herhangi bir deneyde kullanılmayacak hayvanları alarak e, işte sevgi görecekleri şiddetsiz e, yuvalara kavuşturuyoruz. Bu hayvanların arasında işte tavşan, hamster, değil fare, sıçan, tavuk ve kobaylar var. Bunun dışında hem hayvan hem insan hakları ile ilgili bir durum var aslında. O da şu, fen bilimleri alanında eğitim gören ve dini inanç, etik veya felsefi sebeplerle canlı hayvanların öldürüldüğü, kullanıldığı, uygulamalı derslere dahil olmak istemeyen öğrencilere, ee, bu öğrenciler tıp, veterinerlik, biyoloji öğrencileri, bu seçenekler sunulmasını istiyoruz. Yani bu derslere katılmamaları ve hayvan kullanımı içermeyen alternatif seçenekler sunulması gerekiyor. Bunun uygulamaları var e, İtalya, Fransa gibi ülkelerde. Bunun için de etik eğitim hakkı projemizi hazırladık. Ve partneri olduğumuz e, Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı, İnterniş birlikte e, çalışmalara başladık. Vicdanı ret, eğitimde <gülüyor> vicdani ret. Vicdan, ya aslında şeyde eğitimde vicdani retti ismi. fakat He, şimdi e, böyle isim, miydi? Evet, fakat bu isim çok kabul görmedi e, yaptığımız çalışmalarda. Çok şey çalıştıracağız. Sıklığı çalıştıracağız. Evet, evet. Silah o yüzden eğitim hakkı dedim. E, bir de bunun yanında deneysiz belediye projemiz var. O da şu, e, şöyle, şu anda ilgili yönetmeliğe göre sokak e, bakım evi veya barınaktan hayvan alınıp üzerinde deney yapılabiliyor. Bu yasal. Hı -hı. Biz de bu Hı -hı. projeyle yerel yönetimlerden şunu talep ediyoruz. Belediye meclis kararıyla sokak veya bakım evlerindeki hayvanları denek olarak laboratuvarlara vermeyeceklerini taahhüt etmelerini istiyoruz. Ee, bu projeye dahil olan ilk belediye Didim Belediyesi oldu. Belediye meclis e, kararıyla e, bunun yazılı olarak taahhüt ettiler. Şu anda başka belediyelerle de görüşmelerimiz Hı -hı. sürüyor. Yani bu üç e, ana proje üstünde çalışıyoruz ama dediğim gibi pandemi süreci gerçekten çok aksattı. Yani üniversitelerin hepsiyle birebir görüşmeler yapacaktık e, ama maalesef ki yapamadık e, malum süreçten ötürü. Bunun dışında evet Ankara'ya sıklık gidip geliyoruz. E, hayvan Hakları Yasama İzleme e, Delegasyonunun temsil e, heyetindeyiz Deney Hayır Derneği olarak ve e, pandemiden önce daha doğrusu Ocak'ta ee, Ankara'daydık e, temsil heyetiyle birlikte ve m, bu 599 sayılı yasanın revize konusu var malum. E, cezaların ağırlaştırılması ve daha iyi bir kanun yapılması için. Bu süreçte görüştük milletvekilleriyle. Bu tarım komisyonuna geleceği için de tarım komisyonu vekilleriyle görüştük. E, olumlu geçti görüşmelerimiz. Görüşmelerimizde tabii ki e, hayvan deneyleri konusundan da bahsettik ve bu konuda Eğitimde e, insancıl yöntemlere geçiş gibi taleplerimiz de oldu. E, hı hı. Açıkçası çok bir dirençle karşılaşmadık. Negatif bir durum yaşamadık. E, Bu görüşmelerimizden birkaç gün sonra meclis, e, genel kurumda konuşmalar yapıldı. Ve görüştüğümüz vekillerden iki tanesi ilk defa hani devlet televizyonda işte hayvan deneyleriyle ilgili e, görüşlerini bildirip hayvan deneylerinin aslında sonlanması gerektiğini ifade ettiler. Hmm. Bu da bizim için tabii inanılmaz bir gelişme, bunun dillendirilmesi. Tabii. Çünkü bu bir tabu ya. Ee, evet, e aynen öyle. İşiniz de evet. zor. Ee, amacınız da zaten bu kamuoyunu mümkün olduğu kadar bilgilendirmek, bunun önüne geçmek. Ee, anladığım evet. kadarıyla hem yeni bir dernek, yani bir yıllık bir dernek, bir, bir yıldan kısa bir süre fazla ee, yeni bir dernektir. Yeni bir derneğin böyle sonuçlar alması, bir milletvekilinin çıkıp bunları dillendirmesi, orada bir takım komisyonlara kabul görülmesi ve size deli muamelesi yapmamaları. <gülüyor> e, bence evet, hakikaten evet. Güzel, güzel gelişmeler. Ya evet açıkçası biz de o kadar olumlu geçeceğini e, işte, tahmin etmiyorduk biraz stresli dik giderken ama gerçekten <gülüyor> sonuç umut verici oldu. Yani e, demek ki artık hazırız bu tip şeylere. <gülüyor> Onu gördük. Bu da bizim için iyi bir şey tabii ki. Yani özellikle hayvanlar için tabii bizden çok iyi bir şey. Ee, süremizin sonuna geliyoruz. Bir iki dakikamız kaldı. Bence şöyle yapalım, şöyle toparlayalım. Bu konu yani bir kere iyi ki varsınız hakikaten. Ee, hiç, hiç kimsenin el, at, el, el atmadığı bir konu. Ee, bu konuda bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Ee, benim bile ilk fikir geldi radyoda böyle bir şey konuşalım. Yani ne konuşacağız, ne yapacağız falan dedim. Bir bakayım dedim. Sitede, sitede çok ilginç, çarpıcı, okudukça okuyasınız gelen bilgiler var. Bence biraz ee, bizi dinleyenler, e, şimdi ses, sizin sesinizi duyanlara e, bireyler olarak ne yapalım, e, ne gibi... E, yönlendirmeleriniz olur, site sitenin dışında ne yapmak hı hı. gerekir yani bu konuda hayvan hakları konusunda eminim bu açık radyoda zaten e, bu konuyu çok hassas dinleyicilerimiz bizden neler evet. yapabiliriz bizi bu konularda biraz yönlendirirsiniz böyle kapatalım e, tabi öncelikle deneyehayır.org web sitemizi inceleyebilirler hı hı. yani oldukça hani teknik bilgiden uzak yalın bir dille anlatmaya çalıştık ama konu çok teknik olduğu için tabi e, belki biraz zor anlaşılabilir olabilir ee, bunun dışında da aslında hani ne yapabilir sorusu bize de çok geliyor. Aha, aslında herkesin aha. en kolay yapabileceği şey şu: e, En basiti e, ürünlerini hayvanlar üzerinde test eden markaların e, ürünlerini almasınlar. <gülüyor> e, bunun içinde bir tane uygulamamız var. Şu anda sadece e, Android telefonlar için var. Her şey ünlü yapıldığı için deneycil e, uygulamasını. Ee, bulabilirler Android telefonlar için. Bu deneysiz uygulama. Deneysiz içinde, ismi. Tamam. Deneysiz. Evet. ismi deneysiz. Böyle bir tavşan e, resmi var uygulamanın Hı -hı. logosunda. E, onları telefonlarına yükleye, yükleyip mesela e, kozmetikle ilgili ya da kişisel bakımla ilgili bir alışveriş yapacakları zaman e, o uygulamadaki yönlendirmelere bakarak e, hayvanlar üstüne test edilmemiş ürünleri alarak aslında bu ürünlere talebin daha da fazlalaşmasını Sağlayabilirler. Böylelikle mesajımızı Hı -hı. da verebiliriz bu firmalara, markalara. Hı -hı. En kolay o. İkincisi de e, bizim sosyal e, medya hesaplarımız var. Instagram, Facebook Twitter'da. Deneye hayır. Bizi takip edebilirler. Ara sıra çeşitli kampanyalar, imza kampanyaları oluyor. Ona destek verebilirler. E, onun dışında daha işte çeviri gibi konularda, yazılım gibi konularda, teknik konularda, web sitesi gibi konularda... E, bize gönüllü olmak isteyenler de bize mail atabilirler. Yani yapılacak Hı -hı. çok iş var gerçekten. Herkesin e, bir yardımı olabilir diye düşünüyorum ben. E, hakikaten yani ben dinledikçe böyle yeni bilgiye aç bir insan olarak böyle dört <gülüyor> da açtım, dinledim. Hemen siteye girdim, inceledim. E, meseleye duyarlı insanlar açısından da mutlaka e, biraz kurcalamak biraz öğrenmek lazım deney hayır derneği bence işiniz biraz zor ama hı hı. E, iyi ki varsınız çünkü hiç bilinmeyen bir alan varlığının farkındayız ama etkisi başı sonu sonucu e, hiçbir malumatımız yani, kendi açımdan söylüyorum en azından ee, pek fazla bilgili değildik. Bizi bu konularda bilgilendirdiğiniz için ve Açık Radyo'da da tabii ki programımıza konuk olduğunuz ve bizim dinleyicilerimizi de e, bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, rica ederim bu fırsatı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim çok sağ olun e, Deneye Hayır derneğinden Yağmur e, Özgür Güvenle konuştuk kendisi derneğin kurucularından yönetim kurulu başkanı e, emeklerine sağlık diyelim e, siz dinleyicilerimiz adına da bir tekrar bir teşekkür edeyim süremizin sonuna geldik bir ekonomi ekoloji programı daha burada son buldu haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hepinize Allah'a sevgili dinleyiciler <gülüyor>